Ayet-i müminin, bir müminin kurtuluşunun imandan sonra gelen ilk şartları bildiriyor. İman zaruri, iman güçlenecek. Bu güçlü imanla bu talimatlar tatbik edilecek. Birinci şart, onlar ki namazda huşu içindedirler. Huşu dolu bir namaz, takva ve ihlasla kılınan bir namaz. Cenab-ı Hak mahlukat içinde insanın anatomik yapısını secdeye en uygun olarak kalketti. Hiçbir mahlukat onların secdelere zikirleri ayrıdır. Fakat hiçbir mahlukatın bir secde etme, insan gibi secde etme durumu yoktur. Yani insanın yapısı, iskelet yapısı bu secde etmeye en müsait. Kul rahatlıkla secde etsin ve Cenab-ı Hakk'a yaklaşabilsin. Yine namaz, Cenab-ı Hak'la müminin bir mülakatı Hayyâle salâ, hayyâlel felâ Cenab-ı Hak davet ediyor. Kul bedenen icabet ettiği gibi kalbinde icabet etmesi. Cenab-ı Hak o şekilde istiyor. Müminler namazı huşu içindedirler. Namazın nasıl fıkhi şartları var? Taharet var, abdest var. O şartlarla bir namaza girilecek. Abdesiz namaz namaz tarihsiz olmaz. Demek ki Cenab-ı Hak kalbi bir kıvam dışı, o kalbi kıvamla namaza durulacak. Efendimiz bana üç şey sevdirildi buyuruyor. O sevdirilerden biri de gözümün nuru olan namaz buyuruluyor. Allah razı olsun, gözümün nuru buyuruluyor. Demek ki kalbin durumuna göre kalp anca namazı takdir edebilir. Kalp seviye kazandıkça Namazın takdiri de ona göre artar. O zaman namaz bir mecburiyet gibi, bir yasak savar gibi, bir mecburiyet savar gibi halden kurtulur. Zaten o tip bir namazı da Cenab-ı Hak istemiyor. Febev'lün lil musallin, yazıklar olsun o namaz kılalım buyuruyor. Cenab-ı Hak her halimizin takva üzülü olmasını arzu ediyor. Namazlarımız da, kalbin durumuna göre bütün ibadetlerimiz keyfiyet kazanacak. Muamelatımız da keyfiyet kazanacak. Hazreti Ömer radıyallahu an İbey bin Ka'b radıyallahu an takvan ne olduğunu soruyor. İbey diyor bana diyor bir müşahas olarak bir takvayı tarif et diyor. İbey de diyor ki radıyallahu an ya Ömer diyor sen dikenli bir yolda dolaştın mı hiç diyor? Dolaştın mı? Ne yaptın diyor? Dikenler batmasın diye dikkat ettim diyor. Eteklerimi kaldırdım diyor. Dikenlerin şerrinden kendimi korudum diyor. İşte takva budur diyor. Yani Allah'tan celle celali uzaklaştır her şeyden kulun korunması müminin korunması bu takva olmuş oluyor diğer ifadeyle. Yine efendimiz Muaz bin Cebel vardı. O sahabiyi çok severdi. Onu Yemen'e gönderirken Allah Resulü diyor, beni diyor Medine'nin dışına kadar geçirdi diyor. Bana dedi ki diyor, Muaz sen Medine'ye döneceksen, fakat o zaman ben Medine'de olmayacağım. Umulur ki kabrim şurasıdır diye işaret etti. Muaz ağlamaya başlıyor. Efendim ağlama Muaz diyor, ağlama diyor. Bana en yakın olan müttakilerdir, takva sahipleridir. İster asıl saatte yaşa, ister ondan 1000 sene, 1500 sene sonra yaşa, bana en yakın olanlar müttakirlerdir, takva sahipleridir. Takva müminde nasıl olacak? Duygulu bir vicdan olacak. Daima ruhundan rahmet taşıracak. Bir misal Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, Halife olmadan evvel, Efendimiz zamanında, yetim kızların hayvanlarının sütlerini sağardı. Halife oldu. İslam coğrafyası genişledi. Ta hudutlar Filistin'e, Irak'a kadar uzandı. O zaman da yine o yetim kızların e, hayvanlarının sütünü sağmaya devam etti. Nasıl bir temiz vicdan? Efendimiz buyurdu. Hayvanlarının, koyunlarının tozlarına silkin derdi. Onları tozlu olarak bırakmayın buyurdu. Yani kendimiz için istediğimiz bütün mahlukatı isteyebilmek. Yine Efendi buyurdu süt sağarken derdi tırnaklarına dikkat edin hayvanların memelerine batmasın derdi. Yine sütü sağdıktan sonra muhakkak sütün biraz da içinde bırakın da o da yavrusu da ondan istifade etsin. Yavrusunun hakkını almayın buyurdu. Dedir, bu işte takva, duygulu bir vicdan. Misaller sonsuz Efendimiz hayatında. Şuurda berraklık takvanın getirdi. Nedir o? ile ahiret karşısız zaman ahiret tercih etme. Kendimizi ilahi kameranın altında olduğumuzun kiramen katibinin devamlı çalıştığının farkında olabilmek. Üçüncüsü haf ve halinde yaşayabilmek. Haf nedir? Korku. Yani Allah'ın verdiği nimetleri kendimizi izafe etmeme. muafaketler kardeş, şımarmama. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın lütfu. Bir gurur, kibir, ucup hali gelmemesi. Diğer taraftan da Allah'ın rahmeti karşısında bedbin olmama, nikbin olma. Reca hali. Barınak, sığınak, istinadgâh Cenab-ı Hak. Kulun bu idrak içinde ömrünü devam ettirebilmesi. Kalp bu hale geldiği zaman şerlerden sakınma hali meydana geliyor. Her mümin kendisine diken olacak hadiselerden kendisini koruması zaruri. Hangi meslekte olursa olsun. yani O mesleğin zaafına kapılmaması lazım. Daima muvaffak oldukça Cenab-ı Hakk'ın kendi üzerindeki bir nimetini tasavvur etmesi, tefekkür etmesi icap ediyor. İşte gerçek tahsil Takva tahsili oluyor. Dünya bir o takva tahsili için geldik. Yani Cenab-ı Hak'ı kul olabilme tahsili. Biz buna marifet tahsili diyoruz. Yani Cenab-ı Hakk'ı kapilde tanıyabilme. Onu bir de va kendini bileceksin. Bu marifet tahsili için. Nereden geldi? Ne meziyetle geldi? Bir bedel ödeyerek mi geldi? Yoksa Cenab-ı Hakk'ın tamamen lütfu mu üzerindekiler? Cenab-ı Hakk'ın lütfunu bilebilmek, Cenab-ı Hakk'ı yakından tanıyabilmek. Men arife nefse fakat arife rabbe. Yani meccanen sermayesi bir dünyaya geldik. Kendimi tanımak, Cenab-ı Hakk'ın lütuflarını görmek. Ve bunun neticesinde de marifet bu idrak içinde Cenab-ı Hakk'la dost olabilmek. Dostluk nedir? Sevenin sevilendeki, hususiyetlerindeki müşterekliğin meydana gelmesi. Yine gerçek tahsil nedir? Tahsil tahsil diyoruz. Gerçek tahsil nedir? Cenab-ı Hak bu tahsili üç kategoride olduğunu bildiriyor. Yani üç şeyi ifa etmemiz lazım. Kalbin o seviyeye gelmesi. Birincisi, sadeceden kaimen. Bilenlerle bilme bir olur mu Zümer Suresi? Bilenlerin birini sadece kaymen, secdede ve kıyam halinde olmaz. Kâseden seherler. Seherlerde Cenab-ı kapıları açıyor. Vel müstafirine bil eshar buyuruyor. Bu burada Zümer Suresi sadece kaymen buyuruyor. Furkan Suresi sücdeden ve kıyama buyuruluyor. Bir fani'nin icabeti davetine ne kadar icabet halindeyiz? Cenab-ı Hakk'ın davetine ne kadar icabet halindeyiz? cenab isteme mekanını kalbimizin ne kıvamda isteyebiliriz? Bunun idraki içinde bulunabilmek. Ve sadece kaimen. Birinci şart bu. İkinci şart, ahiret endişesi içinde bulunabilmek. Yani faninin içine girmek. Küllümen aleyha fan, bu ayet içinde derinleşebilmek. Ne olacak böyle? Nefsane arzular bertaraf edilecek. Her şey kulla istinad ettirilecek. Üçüncüsü ilahi rahmet dileyenler. Hep peygamberlere baktığımız zaman dua halinde. Kul iki sıfattan kurtulacak. Cenab-ı Hak zulümen cehula buyuruyor. Zulümen sıfadından kurtulacak. Yani zalim olma. İnsanın en büyük zulmü kendisine. Bir faninin yaptığı zulüm en fazla kendisini öldürebilir. O kadar. Daha öteye gitmesin. Fakat insan kendini yaptığı zulümlü ahiretini mahvediyor. Sonsuz bir hayatı mahvediyor. Demek ki zulümen sıfatında bertaraf etmek ameli amel salih sahibi olabilmek. Cehulen, çok cahildir sıfatı var insana. Cehaletinden Allah'a itaatsizlik yapıyor. Bunu da bertaraf etmek için zahiri ilim hazmedilecek, marifetullah'a mesafe alınacak. İlk ayet işte her kalp öyle bir hale gelecek ki her gördüğün Cenab-ı Her hadise aman ya Rabbi diyecek. İkra bismi Rabbi halak. Kalp bu duruma geldiği zaman tahsil yerine gelmiş oluyor. Marifetullah tahsil. Yani bu yaratan Rabbinin adıyla oku. Rabbinin tefekkürle oku. Cenab-ı Hak bakın kamil tecellisi insanda. İnsanda bütün tecelliler var. Halk yaratma ve beka tecellisi hariç bütün tecelliler insanda var. Cenab-ı Hak beni Adem mükerrem kıldık buyuruyor. İnsanın şerhi de Kur'an. Rehber Kur'an, insanın şerhi de Kur'an. İnsanın nasıl bir istikamette olacak? Nasıl Allah'a kul olacak? İnsanın şerhi de Kur'an. Kur'anla insan bütün problemlerini çözer. Kur'an aynadır, kendisini orada görür. Kur'an'ın şerhi de kainattır. Lafızdaki tecelli Kur'an'dır. Fiildeki tecelli kainattır. Üç tane bir üçgen olmuş oluyor. Cenab-ı Hakk'ın tecellilerin makisi. Cenab-ı Mü'mine tekamül etmesini istiyor. Cennete seviye kazanmasını istiyor. Fette ve yuallim kullah. Siz takva sahibi olun ki Allah size bilmediklerinizi öğretsin. Demek o kalpte hikmet tecelli edecek. Sırlar ayağın olacak. Kâdın hikmet, ibret ve sırlara kalp aşina olacak. Demek ki birinci ayet namazı dikkat çekiliyor. Büyümemin namaza çok itina etmesi lazım.